Değerli arkadaşlarım, eğitim felsefesi dersi, eğitimin felsefi açıdan incelenmesini amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında genel olarak eğitim felsefesi dersi, felsefenin tanımı, kapsamı, felsefe eğitim ilişkisi, felsefe akımlar ve eğitim, eğitim felsefesi akımları, Eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri ile Türk eğitiminin felsefi temelleri biçiminde beş temel üniteden oluşmaktadır. Genel olarak dersimizin amacı eğitimin felsefi temellerine ilişkin temel kavramların kavratılması, genel felsefi yaklaşımları, öğretim programları, eğitim yönetimi, psikolojik hizmetler ile öğretmen-öğrenci ilişkileri ve yönetim süreçleri açısından değerlendirmesini amaçlamaktadır. Dersimizin bir başka boyutunda ise, felsefi yaklaşımların birer iz düşümü olan eğitim yaklaşımları ya da eğitim felsefelerini, öğretim programları açısından eğitim yönetimi Eğitimde psikolojik hizmetler, öğretmen-öğrenci ilişkileri açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu temel üç ünite üzerine oturan diğer ünitelerimiz ise eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemlerinin yorumlanmasını amaçlamaktadır. Tüm bunların ışığında, beşinci ünitede ise Türk Eğitim felsefi temelleri üzerinde durulmakta. Bu konu ise İslamiyet öncesi Türk toplum yapısı ve eğitimin dayandığı felsefe, İslamiyet sonrası Türk toplumunda eğitimin dayandığı felsefe, Selçuklar ve Osmanlılar'da eğitimin dayandığı felsefe, Cumhuriyet dönemi eğitiminin dayandığı felsefe biçiminde kimi alt başlıklardan oluşturulmuştur. Değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu bilmek durumundayız. Eğitim bir davranış değiştirme süreci olmakla birlikte ona temel olarak yön veren bir toplumsal kurum olarak hangi sosyoekonomik, politik ya da felsefik yaklaşımlardan etkilendiği ya da hangi sosyoekonomik ya da politik yaklaşımlara, felsefi anlayışlara göre şekillendirildiğinde düğümlenmektedir. Bu açıdan eğitimin felsefi temelleri üzerine Odaklaşan ünitelerimizin tümü son derece önemlidir. Bu ders sizin eğitim grubu öğretmenlik meslek bilgisi bağlamında aldığınız diğer derslerle ilişkilendirilerek sizler için daha pragmatik, daha yararlı, daha akılcı kullanmasına olanak sağlayacaktır. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, çalışmamızın bu kısmında ünitemizin amaçları üzerinde duracağız. Genel bir ifadeyle öğretim programları amaçlar, hedefler, içerik ve konu, öğretme öğrenme süreci ve ölçme değerlendirme biçiminde 4 ana öğeden oluşturulur. Bu açıdan bakıldığında bu ünite ve diğer üniteleri de çalışırken öncelikle ünitenin amaçları kısmının sizlerce iyi kavranması bir gerekliliktir. Çünkü daha sonra oluşturulacak içerik, konu, öğretme-öğrenme süreçleri ve ötme değerlendirmeleri genel olarak ünitenin amaçlarından destek alır, şekillenir ve onlara paralel olarak anlatılması amaçlanır. Bu açıdan ünitenin amaçları son derece önemlilik göstermektedir. Değerli arkadaşlarım, bu ünitenin amaçları slaytta da gördüğünüz gibi felsefenin tanımını ve kapsamını açıklamak, felsefenin uğraş alanlarını açıklamak, felsefe ile bilimin ilişkisini açıklamak, felsefe ile bilim, benzerlik ve farklılıklarını kavramak ile felsefe ile eğitim ilişkisini açıklamak biçiminde şekillendirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, Çalışmamızın bu bölümünde ise daha önce ifade ettiğimiz amaçlara bağlı olarak felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefenin çalışma alanları, felsefe ve bilim arasındaki ilişki, felsefe ve bilim benzerlik farklılıkları ile felsefe ve eğitim ilişkilerinden oluşan içerik ve konu üzerinde durmaktır. Bundan sonra ilerleyen süreçte sizlere bu konularla ilgili bilgiler aktarılacaktır. Değerli arkadaşlarım felsefe tanımı üzerine çok şey söylenilebilir ama genel olarak ünitemizin kapsamında detayları kitaplarınızda bulacağınız şu betimleme ile başlamak mümkündür. Felsefe terimi kaynağı Yunanca filozofi termine dayanan sevgi fila ve bilge bilgelik anlamına gelen sofia sözlüklerin birleşiminden, birleşiminden oluşmaktadır. Ancak sadece bu betimlemenin felsefe tanımını tümüyle verdiğini söylemek mümkün değildir. Bu açıdan detayları kitabınızda son derece güzel bir biçimde anlatılan felsefe üzerine şunlar söylemek mümkündür. Felsefe insanın niteliğini, dünyanın yapı ve işlevini anlama çabasıdır. Felsefe gerçeği bulma ve öğretme yolunda bir bitmeyen derinleşmedir felsefe insanı iyiye doğruya güzele yönelten bir düşünce biçimidir. Değerli arkadaşlarım felsefe çalışma alanlarını dört grupta müm toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi ontoloji, epistemoloji diğer grup ise aksiyoloji ve mantıktır. Bunlardan ontoloji, varlık bilgisi tüm varlık alanını ...evrenini, kozmosu, doğayı, evreni ve bunların oluşum, dönüşüm ve değişimi açısından inceleyen çalışma alanıdır. Epistemoloji ise bilgi sorunu anlamına gelmektedir. Bilgilerin kökenini ve edinme durumlarını incelemektedir. Bir başka ifadeyle epistemoloji, bilgilerimizin kaynağı nedir, bilgiler değişmekte midir... Bilgiler neye göre değişmektedir. Bilgilerin kaynaklarına göre bilgilerimizi hangi gruplarda toplayabiliriz? Güvenilirlikleri ve geçirliliklerine ilişkin neler söyleyebileceğimize ilişkin tartışma konularını içerir. Değerli arkadaşlarım, çalışmamızın bir başka boyutu ise felsefenin çalışma alanlarından aksiyoloji ve mantık üzerinde durmaktır. Aksiyoloji değerler sorunudur. Etik ve estetik değerlerle bir varlığın kendine özgü huy, mizac ve seciyesini incelemeyi amaçlar. Bir başka ifadeyle aksiyoloji değerlerimiz nedir? Kaynakları nedir? Değerler değişmekte midir? Değerler neye göre değişmektedir? sorularına yanıtlar. Arır. Mantık ya da bir başka ifadeyle logik ise önermelerin tutarlılığı ile çıkarımların geçerliliğini belirleyen kuralları konu edinen bir çalışma alanıdır. Değerli arkadaşlarım, çalışmamızın bu kısmında ontoloji ve endüstromoloji üzerindeki görüşlerimizi hangi sorulara yanıt aradıkları biçiminde geliştireceğiz. Genel olarak değerli arkadaşlarım ontolojide ilk nedir, töz yani arke nedir sorularına yanıt alar. Bir başka açıdan ise farklılıkların kökeni ruh ve madde varlıkları üzerinde durur. Evrende olup bitenlerin bir amaç bütünlüğü var mıdır? Doğa yasaların varlık nedeni nedir gibi soruları yanıtlamaya çalışır. Diğer yandan ise epistemoloji genelde şu sorulara yanıt aramaktadır: Bilgilerin kaynakları nedir? Bilgi nereden gelir? Bilginin niteliği doğası nedir? Zihin algı algıladıkları dışında gerçek bir dünya var mıdır? Zihnin algıladıkları dışında gerçek bir dünya var mıdır? bilginin geçerliliği ve güvenilirliği nedir doğruyu yanlıştan ayıran nedir gibi sorulara yanıt aranmaktadır epistemoloji bağlamında değerli arkadaşlarım çalışmamızın bu bölümünde aksiyoloji ve mantık bağlamında hangi soruları sorulduğu üzerinde duracağız aksiyoloji şu sorulara yanıt aramaktadır değerler öznel mi nesnel mi Kişisel ya da toplumsal mı? Değerler değişir mi değişmez mi? Değerlerin hiyerarşisi var mıdır? Değerlerin kaynağı, niteliği, sınıflaması ve insanlıkla ilişkisi üzerinde duran bir çalışma alanı olup iyi, güzel ve doğrunun ne olduğuna ilişkin sorular sorar, sorgular yanıt almaya çalışır. Mantık bağlamında ise şu sorular sorulmakta ve yanıtlanmaktadır. Akıl nedir? Akıl yürütme yolları var mıdır? Varsa nelerdir? Aklın kuralları var mıdır? Varsa kurallar nedir, nasıl oluşturulmaktadır? Aklın kuralları doğuştan mıdır yoksa sonradan öğrenilmekte, edinilmekte midir? Aklın kuralları yerel, ulusal ya da evrensel midir? Bir başka ifadeyle daha çok aklın kurallarının evrensel olup olmadığına ilişkin sorular sorulur ve araştırılır. Bir başka soru boyutu ise, aklın kuralları göreceli ve değişken midir? sorusudur. Değerli arkadaşlarım, çalışmamızın bu kısmında felsefe ve bilim ilişkileri üzerinde duracağız. Özü itibariyle felsefe ve bilim ilişkisi tarihsel süreç içinde kimi farklılıklar göstererek gelişim süreci izlemiştir. İlk çağlarda bilim ve felsefe ayrımını görmek olanaklı değildir. Felsefe de bilimsel çalışma alanları gibi insanın bilme, anlama, araştırma, kimi soruları yanıtlama ve gelişme gereksinimlerinden doğduğu açıktır. Fakat bununla birlikte tarihsel gelişim süreci içinde bilim ile felsefe arasında kimi farklılıklar oluşa gelmiştir. Özü itibariyle bilim ve felsefe birbirinden Asla ve asla kopuk değildir, sıkı bir ilişki içindedir. Bir anlamda felsefesiz bilim kör ve sağırdır. Ne yapacağını bilemez bir duruma düşmek sorunuyla karşı karşıyadır. Bu açıdan bakıldığında felsefe akıl yürütme, sorun çözme, kuram geliştirme, açıklama, yorum ve düşünce yöntemleri ile bilime katkı yapar. Bilim gerçeği parçalara ayırarak incelerken felsefe bir bütün olarak ele alıp incelemeyi amaçlar. Bir başka söyleyişle felsefe bütüncül, parça içinde bütüncüllüğü seçen ama buna karşılık bilim ise gerçeği parçalara ayırarak incelemeyi amaçlayan bir yaklaşım gösterir. Bilim ve bilimsel yöntemi kullanırken felsefe temellendirmeyi amaçlar bir bakıma yol göstericidir. Bilimsel önermeler genellikle sentetik olurken felsefe önermeler analitik veya metafiziktir. Bir bakıma genel bir özetleme ile felsefe ve bilim ilişkilerinde temel olan birbirlerinin tamamlayıcısı olmalarıdır. Değerli arkadaşlarım felsefe ve bilim hangi konularda farklılık göstermektedir konusu slaytta da görüldüğü gibi bilim gerçeği parçalara ayırarak inceler bilimsel yöntemi kullanır objektiftir. Buna karşılık felsefe gerçeğin bütün olarak ele alınması amaçlar ve akıl yürütme yollarını kendisi için yöntem olarak seçer. Bilim Sentetik önermeler ortaya koyarken bilginin kesitliği ve kanıtlanırlığı üzerinde durur. Buna karşılık felsefe önermeleri analitik ve metafiziktir. Bilgilerin kesinliğini kanıtlamak olanaklı olmayabilir. Kanıtlamaya gereksinim duyulmayabilir. Bilim ölçmesi ve güç oluşturması ile öne çıkarken felsefe daha çok pratik bir yarar ve çıkarın Olmadığı bir çalışma alanı üzerinde durur. Değerli arkadaşlarım çalışmamızın bu kısmında bilim ve felsefe arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinde duracağız. Tabloda da görüldüğü gibi bilim gerçeği parçalara ayırarak inceler. Buna karşılık felsefe gerçeği bir bütün olarak ele alır. Bilim bilimsel yöntemi kullanır ve objektif olmak zorundadır. Felsefe temellendirmeye dayanır, akıl yürütme yollarını kullanır. Diğer yandan bilimsel çalışmalar için önermeler genellikle sentetiktir. Buna karşılık felsefe önermeler genelde analitik, kimi zaman da metafiziktir. Elde edilen bilginin kesinliğinin kanıtlanması gerekir bilim açısından Buna karşılık felsefede ise elde edilen bilginin kesinliğinin kanıtlanması gibi bir zorunluluk yoktur. Değerli arkadaşlarım benzerlikler açısından bakıldığında ise şu durum ortaya çıkmaktadır. Öncelikle bilim ve felsefenin her ikisi de süreçtir. Her ikisinde de eleştirel yaklaşım egemendir. Eleştiriye açık olmak ve eleştirel bakmak bir gerekliliktir, zorunluluktur. Diğer yandan her iki alan içinde sorular önemlidir ve yine her iki alanda zihinsel süreçleri işe koşmakla yükümlüdür. Değerli arkadaşlarım felsefe ve bilim arasındaki benzerlikler genelde şu dört alt başlıkta toplanmaktadır. Her şeyden önce her ikisi de süreçtir. Bilim ve felsefenin her ikisi de eleştirel yaklaşım egemen olması söz konusudur. Her ikisinde de sorular önemlidir. Bilim ve felsefe, zihinsel süreçleri işe koşmakla yükümlüdür. Değerli arkadaşlarım, eğitim bilimi ile eğitim felsefesi etkileşimini şu şekilde özetlemek mümkündür. Her şeyden önce eğitim bir davranış değiştirme sürecidir. Kasıtlı ve istendik olarak davranış değiştirme süreci olarak betimlenen, Eğitimin hangi davranışın, nerede, kim için, nasıl kazandırılacağı ve nasıl ölçüleceği özü itibariyle pedagojik bir sorun olmakla birlikte sosyoekonomik ve politik ve felsefik bir değer önem taşır. Bu açıdan bakıldığında eğitim süreçlerine eğitim bilimi açısından bakmak ve ona bir yol gösterici uygulanabilir bir felsefe bulmak ya da ona göre odaklamak son derece önem taşır. Bu açıdan bakıldığında eğitim biliminin objektif, buna karşılık felsefenin kapsamlı olduğu gerçektir. Hemen yanı başında bilim deneye ve uygulamaya yönelik iken eğitim felsefesi düşünce ve akıl yürütmeye yöneliklik gösterir. Eğitim bilimi deneyi, ispatı, kanıtı ve laboratuvarı önemli bulurken eğitim felsefesi için mantık yürütme önemlidir. Eğitim bilimi dün ve bugünle daha çok ilgilenirken, felsefe öteye, geleceğe daha çok bakmaya ve onunla daha çok ilgilenmeyi önemser. Bilim açısından doğruluk ve kanıt önemlidir, felsefe açısından yeterlilik yeterlidir. Bilim, Kur'an ve uygulama tutarlılığını önemli sayarken, felsefe, önerme ve gerçek tutarlılığını kimi zaman önemli görmeyebilir. Değerli arkadaşlarım, eğitim bilimi ve felsefe ilişkisi üzerine ayrıca şunları söylemek mümkündür. Eğitim sistemlerinin temel yol göstericilerinden birisi felsefedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi eğitimde bir sosyoekonomik politik boyut olmakla birlikte pedagojik bir süreçtir. Ama bu süreçlerin nasıl sürdürüleceğine ilişkin temel bakış açısı felsefede gizlidir. Diğer yandan değerli arkadaşlarım, eğitim ve öğretim programları bir felsefi çalışmanın ve kabulün ürünü olduğu açıktır. Ayrıca her eğitim programı bir biçimde bir felsefe ya da felsefe takımının kılavuzluğuna gereksinim duyar onun kılavuzluğundadır. Diğer yandan benimsenen felsefeye uyum, kurumsal etkililiği, verimliliği artırır. Felsefe ve eğitimde değer ve nitelikler önemlidir. Kim, neden, nerede, nasıl yetiştirilecektir? Hangi ölçme değerlendirme süreçlerine tabi tutulacaktır sorusu, özü itibariyle sosyoekonomik ve politik bir süreç olmakla birlikte bunlara temel yol gösterici olarak bir felsefik yaklaşma Gereksinim duyar. Değerli arkadaşlarım, genel olarak felsefe ve bilim eğitim ilişkisi üzerine söylenebileceklerin kimileri şu şekilde özetlenebilir. Özü itibariyle herhangi bir eğitim sistemi belki doğrudan bir felsefe ile işe başlamamış olabilir. Ama genel olarak sosyoekonomik ve politik etkilerden etkilenen bir anlayışla, İnformal ya da formal olarak eğitim süreçlerinin bir felsefesi ya da felsefe takımı vardır. Bunu doğrudan bir felsefe ile betimleyebilmek, hangi felsefenin etkili olduğunu tek başına söyleyebilmek mümkün olmayabilir. Ama bununla birlikte Kur'an uygulama bütünlüğü içinde genelde felsefeler eğitim uygulamaları sürdürülürken yeniden yapılandırmalarla birlikte oluşturlar gelinir ve eğitim bilim ilişkileri ve eğitim uygulamaları açısından sürekli eleştirel bir anlayışı tutmak yine felsefenin ürünüdür kim nerede ne zaman nasıl eğitilecektir eğitim süreçlerinin ve çıktılarının değerle ölçülmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır özü itibariyle bir felsefe sorunudur. Bu açıdan bakıldığında genel olarak benimsenen felsefe ve amaçlara uygun olarak çalışan bir kurum amaçları gerçekleştirme derecesi ölçüsünde etkili ve dolayısıyla da verimli olacaktır. Bu açıdan hiç unutulmaması gereken soru, Hangi felsefeyle nasıl başlayacağız, süreçte duruma göre eğitim felsefelerimizi ve süreçlerimizi nasıl yeniden yapılandıracağımız sorusu son derece önemlidir ve sürekli olarak akılda tutulmalıdır. Değerli arkadaşlarım, her ünitenin sonunda özü itibariyle nelerin öğrenildiği ve neleri bilmemiz gerektiği gözden geçirmelidir. Bu işin özü aslında her eğitim süreci sonuç olarak amaçların ne derece gerçekleştirildiğini ölçmek ve değerlendirmek durumundadır. Öğretim programının bir boyutu olarak ölçme ve değerlendirme bu açıdan son derece önemlidir. Bu bağlamda değerli arkadaşlarım biz bu ünitede neler öğrendiğimizi ve neler bilmemiz gerektiğini özetlemeye çalıştık. Değerli arkadaşlarım öncelikle felsefe tanımı üzerinde durduk ve kapsamını açıklamaya çalıştık. Bu konu özellikle bilinmelidir. Diğer yandan değerli arkadaşlarım oldukça uzun bir şekilde felsefenin uğraş alanları üzerinde durduk. Bu alanların neler olduğu ve her birinin içinde hangi sorulara yanıt arandığı bilmemiz gereken bir başka noktadır. Değerli arkadaşlarım. Felsefe ve bilim arasında nasıl bir ilişki olduğunu kavramış olmamız gerekli. Bununla ilgili sorulara yanıt vermiş olmamız gerekir. Ayrıca üzerinde oldukça uzun bir biçimde durduğumuz bir başka boyut ise felsefe ve bilim arasındaki benzerlikler ve farklılardır. Bu konunun özellikle çok iyi kavranmış olması bir gerekliliktir. Diğer yandan değerli arkadaşlarım öğretmen adayı olmamız nedeniyle de felsefe ve Eğitim ilişkilerini açıklayabilmemiz gerekmektedir. Bu çalışmanın amaçları kapsamında. Değerli arkadaşlarım çok genel bir ifadeyle eğitim sadece bir davranış değiştirme değildir. Hemen yanı başında sosyoekonomik ve politik süreçlerden etkilenen felsefik bir boyutta içermektedir. Hepinize gönülden başarılar diliyorum.